İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. İyi günler. Nasılsın Karagöz'üm? İyidir hacı çalışıyoruz işte. Ne çalışıyorsun? Islak imza atmaya çalışıyorum. Niye? Zor mu ki? Benim olmuyor. Nasıl olmuyor efendim? Şimdi bunun kokulusu da çıkar. Renklisi, oynağı bilmem nesi. Bak gözüm şimdi bu Bence imza... bu imza işin sulanmasından ibaret bir imza. Yok yok öyle değil efendim. Ya da kazara üzerine çay yemiş bir imza. Yok yahu. Ya da ne bileyim öyle bir imza işte. Anladım gözüm, anladım. Neyi anladım? Öyle bir imza olduğunu anladım. Nasıl bir imzaymış? Baya ıslakmış. Yani hacı bak insanın şu medyatik konularla ilgili bir merakı bir fikri olmaz mı yahu? Yahu... Evet evet haklısın, haklısın. Geçiştir, geçiştir. Haklısın, haklısın. Ben de kime laf anlatıyorum? Suç bende. Kara gözü. Çok fena kızıyorum ama. Hem suçlu hem güçlü. Yahut demin'den beridir lafa ağzıma tıkayan sen, sonra da suçlayan sen. Tüm ben mi? Yok ben. Allah Allah. Neyse neyse. Şimdi seyircilerin önünde. Bak efendim. Islak imza demek, evrak üzerindeki orijinal imza demek. Fotokopideki veya faksdaki imza değil. Ha, hayır. Öyle, belgenin de otomatikmen asıl belge olduğunu gösterir. Ya. İmza atılırken mavi kalem kullanılması daha iyi olur. Sebep? Sebep, çünkü üstteki metin siyah olarak yazıldığından, imzanın belirginliği açısından. Ha, ya bu mesela imza günleri yapıyor ya yazarlar. Evet. Onlar da ıslak imza atıyorlar yani, öyle mi oluyor? Yani, onun makineleri de var. Makinesi, hadi ya bilseydim alırdım ondan da, onca zaman uğraşmazdım. Yahu sen ne yapacaksın makineyi, anlamadın galiba sen olayı. O değil de zeytinyağına boya karıştırıp dolma kaleme doldurup atsak, o da ıslak imza olmaz mı birader? Olur olur. Hatta arta kalan zeytinyağı dolmaya da iyi gelir. Oh, deme şimdi canım çekti <gülüyor> Benim de canım iyi bir sille çekti Kızma o şaka yapıyorum Konu sulandırılmaya müsait zaten Neyse efendim Biliyormuş muyum medyatik konuları birazcık ha? Aman ağzına sağlık Yine o engin bilginizden faydalandık Acım beyciğim. Ama bak bu dolma dedin ya Pek iyi etmedin ben acayip acıktım O zaman konuyu tümden kapatalım Son noktayı koyalım efendim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 yap Serkan, bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gürültü yapmayın stüdyodayız. Pardon,